Allah'tan rica ederiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna alhamdulillah, rahmendü ve nasstaginü ve nasstagfir. Ve Allah'tan rica ederiz. Allah'tan rica ederiz. Allah'tan rica ederiz. Allah'tan rica ederiz. Allah'tan وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدءا وكل بدء ضلاله وكل ضلالة في النار Allah'u اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ allah Teala bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler. Evet, bugün inşallah kısaca da olsa, madem ki yan yana geldik, kısaca da olsa sizlerle karşılaşmış olduğumuz kınama ve tehditler alakalı bir ders, bir mevzu inşallah işleyeceğiz. Bildiğiniz gibi yeni olmayan ama yeni duyulan bir davanın müntesibi insanlarız. Yeni olmayan ama yeni duyulan. Çünkü cehaletin hakim olduğu, cehaletin katmerleştiği şu ortamda Kur'an ve sünnet davasına müntesip olan bizlerin onlara bir şeyler anlatırken, aktarırken sanki yeni bir din icat etmiş gibi sanki kendiliğimizden bir şeyler uyduruyormuş gibi karşı taraftan tepkiler almaktayız. Yani yeni olmayan onlar tarafından yeni duyulan bir dinin müntesipleri olduğumuzdan dolayı birçok kınamalara, tehditlere maruz kalıyoruz bildiğiniz gibi klasik laflar yeni bir din mi icat ettiniz bunu nereden uydurdunuz atamızdan dedemizden böyle bir şey görmedik ki neyin nesi bunlar hocalar bilmiyor da siz mi biliyorsunuz şeklinde cahilce cahilce ifadelerdir. Her ne şekilde olursa olsun <gülüyor> bizim yani fırkayı naciyenin ki öyle olduğuna inanıyoruz. Eğer kurtulan taife Kur'an ve sünnet çizgisinde hareket eden bir taife değilse bilmez ki bilmeyiz ki artık hangi taifedir? Kurtulan taifenin sıkıntılarından bir tanesi de budur. Kurtuluşa erecek olan taifenin sıkıntılarından bir tanesi budur. Yani cahillerin kınamalarına tehditlerine hedef olmalarıdır. Ama her şeye rağmen fırkay-ı naciye, kurtulan taife, selef akidesine sahip olan bu kişiler, bu kimseler kınayıcıların kınamalarına korkutucuların tehditlerine Aldırış etmeden bu yola devam etme mecburiyetleri vardır. Biz inanıyoruz ki iman ettikten sonra Rabbimiz bizi mutlaka çeşitli vesilelerle imtihan edecektir. Gerek en yakınımız olan insanlar tarafından imtihan ediliriz. Evladımız, canımız, ciğerimiz, kocamız veya kadınımız veya babamız, annemiz <gülüyor> en yakın insanlar tarafından imtihan edilebiliriz. Çevremizdeki kişiler, kimseler tarafından imtihan edilebiliriz. Dindar insanlar tarafından da imtihan edilebiliriz. Kafir müşrikler tarafından da imtihan edilebiliriz. Bize düşen, eğer davamızın haklılığı hususunda kesin bir kanata sahip olmuş isek, ki öyleyizdir, körü körüne hareket etmediğimizi, mutlaka inancımızı, amelimizi, Ahlaki değerlerimizi mutlaka bir delile dayandırdığımıza inanıyoruz. Öyle mi? İnanmadan önce inanacağımız şeyin delilini bilmişizdir, bulmuşuzdur. Amel etmeden önce, amel sahasına koymadan önce, amel edeceğimiz o mevzunun delilini bilmişizdir, bulmuşuzdur. Ahlaki değerlerimiz de yine Kur'an'a, sünnete dayalıdır. Dolayısıyla davamız hususunda bizim herhangi bir şüphemiz yoktur. Davamızın haklılığı hususunda bir şüphemiz yoktur. Davamızı güzel yaşayabiliyor muyuz? Kendimizden şüphelerimiz var. Davamız mütekamil bir dava ama biz o davaya layık insanlar mıyız? Orada şüphelerimiz vardır ki inşallah gücümüz yettiğince düzeltmeye çalışacağız. Her ne şekilde olursa olsun konuya dönerek diyoruz ki davamız hususunda bizim herhangi bir şüphemiz yoktur. Her ne kadar bizi kınasalar da, tenkit de etseler, korkutsalar da biz bu yola devam etmek zorundayız. Biz bu yola devam etmek zorundayız ve bu anlamda da imtihan edildiğimizi inanıyoruz. Allah'ın bizi bu konuda da imtihan ettiğine inanıyoruz. Bakalım bu davanın doğruluğu hususunda ne kadar bir inancımız var. Sadakatimiz ne kadar olacaktır? Çevreden bu anlamda kullanılan sözlere karşı nasıl bir tepkimiz olacak? Çünkü bu anlamda davasını terk eden insanlar bile olmuştur. Kınamalara, bu anlamda tehditlere dayanamayıp geri dönen insanlar bile olmuştur. Geri dönmeyip de amellerinden yan çizen insanlar olmuştur. Çarşafı giyip çarşafı çıkaran insanlar olmuştur. Sakal kes, koyup sakalını kesen insanlar olmuştur. Davasını insanlara güzelce anlatırken Öyle bir zaman gelmiş ki artık bunu anlatmayan insanlar olmuştur. Halbuki basiretli bir Müslüman, şuurlu bir Müslüman davasına sadık kalması gerekir. Her konuda. Hiçbir kınayıcının kınamasına, korkutmasına aldırış etmeden bu davayı omuzlaması ve bununla beraber yürümesi gerekir. Bakınız allah Teala ne buyuruyor Maide Suresi ayet 54'te. Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah lütfu geniş ve alim olandır. Onlar hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Onlar kimler? Tevhid ehli insanlar. Kim onlar? Takva ehli insanlar. Kim onlar? Sadece Rabbisini razı etmeye çalışan insanlar. Sadece Allah'ın kınamasından korkan insanlar. Yani ben terk edersem Allah beni kınar. Ben emrolunduğum bu şeyi yapmaz isem Allah beni kınar diyen insanlardır. Onlar başka hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. Allah'ın kınamasından çekinirler. Eğer burada dikkat ettiyseniz eğer bir insan sadece ve sadece Allah'ın kınamasından korkuyor, insanların kınamalarından korkmuyor ise bu Allah'ın ona bir lütfudur. Eğer böyle bir şey yoksa Rabbinize yalvarın. Rabbimize yalvaralım. Bu anlamda bize lütfet. Bu anlamda bize yardım et. Biz zayıfız. <gülüyor> Biz cılız insanlarız. irade itibariyle de cüsse itibariyle de bize yardım et. Biz bu anlamda kuvvetli olalım ya Rabbi. Senin dinine karşı sadık kalalım, samimi davranalım. İbnü Kesir Rahimeullah büyük tefsircilerden bu ayetin tefsiriyle alakalı şu hadisleri zikreder. Hadisin bir tanesinde diyor ki Allah'ın Resulü dikkat edin. Sakın insanların korkusu sizden birinizin gördüğü veya şahit olduğu hakkı anlatmasına mani olmasın. Çünkü hakkı söylemek veya önemli bir şeyi hatırlatmak ne kişinin rızkına mani olur ve ne de onun ecelini yaklaştırır. <gülüyor> yani size güzel bir teminat veriyor allah Teala, Resulü vasıtasıyla. Hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde hakkı söyleyin, anlatın usulüne uygun bir şekilde. Korkmayın, bu ne ecelinizi yaklaştırır, ne de rızkınızı daraltır. Burada rızık gündeme getiriliyor, özellikle ticari ortamlarda, ticaret haneleri olan kişilere, kimselere de hitap ediyor hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde hakkı anlatmıyoruz, anlatamıyoruz. Neden? Korkuyoruz. Adam yanımıza bir daha uğramaz diye. Veya sakalımız, görüntümüzle efendime söyleyeyim, gerçekten şahsiyetli bir Müslüman oluşumuz belki birilerinin bir daha yanımıza uğramaz düşüncesiyle bu şeylerden de uzak durabiliyoruz. Halbuki Allahu Teala Resulü vasıtasıyla diyor ki, söyle o kullarıma hakkın yapılması, anlatılması, söylenilmesi gerektiği bir yerde bundan geri durmasınlar. Bu onların ne rızkını daraltır ne ecellerini yaklaştırır. Evet. Yine Ebu Zer radiyallahu anh gelen bir rivayette <gülüyor> o şöyle söylüyor. Diyor ki benim dostum yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana yedi şeyi emretti. Bunlardan ikisi de Özellikle dersimizle alakalı kısmı zikredeceğim. Bunlardan ikisi de şudur diyor. Acı da olsa hakkı söylememi ve Allah için hiçbir kınayıcının kınamasına aldırış etmememi. Acı da olsa hakkı söyleyeceksin. Söylenmesi gerektiği bir yer söylemiyor. Niye söylemiyor? Kırılacağından, üzüleceğinden karşı tarafın. Onun için acı da olsun, Acı da olsa hakkı söylememi istedi benden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve hiçbir kınayıcının da kınamasından korkma. Allah Resulü'nün bu anlamda hayatına bakıyorsunuz. Adam geliyor soruyor. Ya Rasulallah benim babam nerede diyor. Peygamberimiz senin baban ateşte diyor. Adam hüzünlü bir şekilde geri dönüp giderken sesliyor diyor ki benim babam da senin baban da. Yani sana ne oluyor ki? Ben bir peygamberim, benim babam bile ateşte diyor. Bu neyi gösteriyor? Hakkın söylenmesi gerektiği bir yerde hakkı söyleyeceksin. Hakkı söyleyeceksin. Bu en yakını ile alakalı da olsa bakınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkı söylüyor. Hakkı haykırıyor. Yine Allah Resulü döneminde kadının birisi hırsızlık yapıyor ve elini kesecekler. <gülüyor> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hükmü infaz etmesin diye araya aracılar koyuyorlar. Hani Allah Resulü bu kadının elini kesmesin diye. Allah Resulü ne buyuruyor? Vallahi kızım Fatıma da olsa onun elini keserim diyor. Yani siz neye aracılık etmek istiyorsunuz? Allah'ın bir hükmünü uygulamayayım diye mi aracılık ediyorsunuz? Kızın Fatıma olsa yine elini keserim. Bu anlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimsenin ne kınamasını aldırış etmiştir, ne üzüleceğini aldırış etmiştir. Hakkı haykırmıştır. Hakkı her zaman söylemiştir. Ki büyük peygambere zaten yakışan da budur. E bizler için örnek ve önder de odur. Ona uyarsak ancak kurtulacağız. Ona uyan ancak felah bulur. Onun yolunda yürüyenler ancak cennete gideceklerdir. Öyleyse bu anlamda da bizim yolumuz yordamımız peygamberin yolu yordamı olmalıdır. Yani hiç kimsenin kınamasını aldırış etmeyeceğiz. Tenkitlerini aldırış etmeyeceğiz. Yolumuzda sabit bir şekilde yürüyeceğiz. Allah'a da dua edeceğiz. Ya Rabbi bizi çekemeyeceğimiz şeylerle imtihan etme. Bizi altından kaldıramayacağımız yüklerin altına sokma diye kendisine de yalvaracağız. Neden? Çünkü bu anlamda aciz kalabiliriz. Yorgun düşebiliriz. Neden? Az önce dedik insanlar bu davayı yeni duyuyorlar. Yeni değil ama yeni duyuyorlar. Öğrenmemişler. Öğretilmemiş. Dolayısıyla bizim bu anlamda sıkıntılarımız çoktur. Bize düşen sebat etmemiz lazım. Bize düşen acı da olsa hakkı söylemek hiç kimsenin kınamasını aldırış etmemektir. <gülüyor> Ebu Said el-Hudri'den gelen başka bir hadisi şerif değerli arkadaşlarım. Yine burada da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah için sizden biriniz bir şeyi görüp de kendi nefsini hakir ve hor kılarak söylenmesi gereken bir sözü söylememezlik etmesin. Çünkü ona kıyamet gününde şöyle şöyle demekten seni alıkoyan nedir diye sorulacaktır. O kimse de insanların korkusuydu diyecek ya Rabbi. Ben korktum da söyleyemedim. Kınarlar diye söylemedim. Ve allah Teala orada ben korkulmaya en layık değil miydim? Benim kınamamdan senin korkman lazımdı. Neden başkalarının kınamasını aldırış ettin? Basiretli bir Müslüman ne yapacaktır? Bunları düşünecektir. Allah bizi kınamasın. Allah'ın kınaması önemlidir. Namaz kılacağımızda, örtüneceğimizde hakkı anlatacağımızda yani İslami hangi konu olursa olsun, söylenmesi gerektiği bir yerde usulüne uygun bunu söyleme mecburiyetindeyiz. Anlatma mecburiyetindeyiz. Yapılması gerekiyorsa yapmak, uygulama mecburiyetindeyiz. Diliniz dönmese de hareketlerinizle tebliğ yapmış oluyorsunuz. Namaz kılınız şekliyle bile davet etmiş, tebliğ etmiş olursunuz. İşte böyle namaz kılınır diye kapalılığınızla da, tesettürünüzle de, erkekseler sakallarıyla, giyimleriyle de bu anlamda insanlara davet insanlara tebliğ yapıyorlar demektir. Onun için asla ve asla dini mevzularda, İslami konularda asla hiç kimsenin kınamasına aldırış etmeyin. Her şeyden önce Allah kınarsa bizim halimiz ne olur diyeceksiniz. Bizim için önemli olan budur. Zikri geçen bu ayetler hadisler, bizlere Fırkay-ı Naciye'nin en ciddi, en önemli özelliklerinden, güzelliklerinden bir tanesinin de bu olduğunu anlatıyor. Az önce dedik ya, dava hak, dava doğru, fırkay Naciye. Biz ola, o yola layık insanlar olmaya çalışacağız. O yolun en ciddi prensiplerinden bir tanesi budur. O yolun müntesipleri, o yolda yürüyen kişiler, kimseler, Kimsenin kınamasını aldırış etmezler. Sadece Allah kınamasın diye uğraşırlar. Onun kınamasından korkarlar. Öyleyse bu anlamda sözümüzü daha fazla uzatmayalım. Ve şunu diyelim. Biz eğer fırkayın ı Naciye'nin müntesipleri isek, o yorda yürümeyi arzu eden kişiler isek, cenneti istiyor isek, cemalullah istiyor isek, bu davayı yaşarken de, anlatırken de, hiç kimsenin kınamasından korkmayacağız ve sürekli Allah'tan bu anlamda ne yapacağız yardım isteyeceğiz Rabbimiz bizlere her hususta olduğu gibi bu hususta da yardım etsin hakkı hak bilen ona itiba eden batılı batıl görüp ondan uzak duran kişilerden kimselerden olmamızı nasip eylesin velhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina muhammedin